Öncelikle mesela kardeşler için bir ayrım yaptınız dediniz ki e, bu tür sorular sormayınız mesela Amel'in terkiyle ilgili ve benzeri ama başkaları için bunları sorunuz ve buna bir takım örnekler getirdiniz ancak e, doğrusu Allah Azze ve Celle ayette diyor ki fes elu ahladikli in kuntum la eğer bilmiyorsanız Zikir ehline sorunuz. Yani bilenlere sorunuz. Dolayısıyla muteber alimlerimiz de demişlerdir ki e, bilmemenin ilacı sormaktır. Ve sizin söylediğiniz e, o yasak <gülüyor> yani biz soruların neviinden rahatsız olmamamız lazım. Yani bize her türlü soru gelebilir. Heh, şu an var mı ses? Ses var değil mi? Bize her türlü soru gelebilir. Ayette diyor ki, ayette diyor ki, kul hâzihi sebîli ed'u ilâllâh enâ ve men ittebe'ani subhanallâhi ve mâ enâ minel müşriki'in. Diyor ki, işte bu benim yolumdur. Ben apaçık bir şekilde davet ederim. Yani Abdülmuntakim herhalde düştü şu an. Dolayısıyla, Sözüm onaydı. Ee, yani bunun, bunun daha iyi bilinmesi gerekirdi. allah Alem tekrar girer. Bilmiyorum devam edeyim mi kaldığım yerden ama Abdülmuntakim kardeşimiz mutlaka soracaktır veya tekrar etmemi isteyecektir. Ee, he, geldi tamam. He, üstadım işitebiliyorsunuz değil mi? Abdülmuntakim kardeş. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatim. Heh, tamam, tamam inşallah. Yani demin ayet okuduğum Dedim ki, eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Bu bir. ikincisi yine Yusuf suresinden bir ayet okudum. İşte bu benim yolumdur. Ben Allah'a ap açık bir şekilde, ap açık basiret üzere davet ederim. Dolayısıyla bizim muhataplarımızın bizim ee, muhataplarımızın soru neviinin çok önemi yoktur. Yani her türlü Soru sorabilirler. Her şeyi soru sorabilirler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizden önceki ümmetler çok soru sormaları sebebiyle helak edildi derken aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz bu e, enbiyaya has bir durumdur. Niçin? Çünkü vahiy inip duruyorken onlar soru soruyorlardı. Onlar mesela kendi işlerini zorlaştırıyorlardı. Bir tanesinin ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hac, hacla ilgili sorduğunda sonra her sene mi Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi? Her sene mi Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirdi? Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin onun bu sorusu üzerine her sene bunu farz kılmasından korktu. Aynı şeyde olduğu gibi teravih namazını Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün kıldırdı ve arkasından arkasından ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam e, artık mescide çıkmadı. Niçin? Bunun onlara farz kılınmasından korktu. Tamam Musa abi ben inşallah yapıyorum kaydı. Ee, dolayısıyla dolayısıyla he ben son an yok ben işittiğim bölümlerle ilgili zaten konuşuyorum. İnşallah işitmediğim bölümle ilgili söylemiyorum. Ancak şunu söylemek isterim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam elbette bilenle bilmeyeni birbirinden ayırıyordu. Buna verilen örneklerde mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste buyuruyor Men ra fel Kim sizden bir kötülük görürse bunu eliyle düzelsin. Kim sizden bir kötülük görürse bunu eliyle düzelsin. Buna örnek olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birinin parmağında altın bir yüzük gördü. Altın bir yüzük gördü. Aleyhisselatü vesselam ona diliyle hiçbir şey söylemeden o parmağı onun yüzüğü, o yüzüğü parmağından çıkardı. Yere fırlattı ve dedi ki sizden kim ateşten bir halkayı parmağına takmak ister? Aleyhisselatü vesselam buna iyice kızdı ve arkasını dönüp gitti. O sahabe de onun arkasından gitti. Bunu görünce etrafındakiler dediler ki ne niçin yüzüğünü yerden almıyorsun? Onu yerden al. Takmasan da onu sat çoluk çocuğuna nafaka olarak götür. O sahabe dedi ki vallahi dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben yerden alma. Onun anlayışı teslimiyeti buydu. Niçin aleyhissalatü vesselam ona öyle davrandı? Çünkü o sahabe onun dizinin dibinde yetişmiş e, tevhidi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetini çok iyi anlamış bir sahabeydi. فَاِنَّمْ يَسْتَتِيْفَ بِلِيْسَانِ Biliyorsunuz bir bedevi geldi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine girdi, ne yaptı? Kalktı, bevletti oraya. Diğer sahabeler onun üzerine atıldılar, onu bu işten engellemek istediler. Aleyhisselatü Vesselam ne dedi onlara? Dedi ki ne bırakınız işini bitirsin. Çünkü ona müdahale etmenizle hem kendisini hem etrafındakilere kirletecek yani bu manada. Aleyhisselatü Vesselam dedi bırakın işini bitirsin. Ve gerçekten o işini bitirdi. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz zorlaştırıcılar olarak gelmediniz. Siz kolaylaştırıcılar olarak geldiniz. Bunun üzerine bir kova su dökün gider dedi bu ona yeter dedi. O bedevi Ashabın ona karşı şiddetlenmesine kızmasına e, rahatsız oldu. Ancak Ayeset Masalem ona yumuşak davranınca, e, yumuşak davranınca o bedevi mescitten çıkardın, çıkarken dedi ki: Allahum merhami var ham Muhammed valla terham ahad. Ya Rabbi dedi bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizim dışımızda kimseye merhamet etme. Dolayısıyla yani inşallah ben örtüşeceğiz sizinle. Geleceğimiz bir nokta var inşallah. Yine de ben sizin dışınızda dinleyen kardeşlerimiz var. Bu anlamda burada yazılı olarak soru soran kardeşlerimizin biz durumunu bilmiyoruz. Seviyelerini bilmiyoruz. İlmi durumlarını bilmiyoruz. Ben diyorum ki her türlü soruya bizim açık olmamız gerekir. Her türlü Efendim gerek bu itikadi sorular olabilir, ameli sorular olabilir, farklı sorular olabilir. Ancak ee, bu sorular bilgimiz dahilindeyse gücümüz nispetinde cevap veririz. Eğer gücümüzü aşan bir şeyse bunu araştırır. Hem biz bilmediğimizi öğreniriz, hem burada kardeşlerimizi aydınlatmış oluruz inşallah. Yani ben ee, bu yönüyle söyledim. Çokça soru sormak en özellikle Enbiyalar döneminde tehlikeli bir şeydi ama ancak günümüzde bu değildir. Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'alemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun ilacı budur. Heh. Evet. Zahiri amellerin tümünü terk eden kafir olur mu? Ya da cehennemden çıkar mı? gibi soruları kendi... niçin? Kendi nefsi için de sorabilir. Yani Abdülmuntakim kardeş bunu kendi nefsi için de sorabilir. Ancak bu nefsine kolaylık için olmasın dersiniz veya efendime söyleyeyim kendisi yani böyle anlayıp da amelleri hafife almasın diye tavsiyeleriniz olur, nasihatlarınız olur bunu anlayabiliriz. Ancak doğrusu bir kişi amellerin tümünü terk ettikten sonra ben size bir hadis okuyayım. Siz demin hadisler okudunuz. Bakınız ben bir hadis okuyacağım inşallah. Eee Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Beş vakit namaz vardır ki Allah onları kullara farz olarak yazmıştır. Her kim kıyamet gününde bunları onlardan hiçbir şeyi haklarını istihfaf ederek zayi etmeksizin gelecek olursa o kimsenin Allah nezdinde onu kendisini cennete girdireceğine dair bir ahdi olur. Yani kim namazı hafife almaksızın hakkını eda ederse, eksiksiz olarak gelirse, Yüce Rabbimizin onu cennete girdireceğine dair bir ahdi vardır. Hadis devamlı, ve Vesselam diyor ki, her kimde namazları bu şekliyle eda etmiş olarak gelmeyecek olursa, onun da Allah nezdinde herhangi bir ahdi yoktur. Kimde yani bu namazları bu şekliyle eda etmemiş olarak gelecek olursa, Allah'ın böyle bir kimseye herhangi bir ahdi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de onu cennete girdirir. Yani fi meişetillah, Allah Azza ve Celle'nin dilemesine kalmıştır. Ee, Tabi biliyorsunuz bizim bu konuda yaklaşımımız itikadi küfürle ameli küfürü birbirinden ayırmaktır. Evet. Doğrudur. İsra kardeşimiz öyle diyor. Ee, ben diyor bütün soruları, içimdekileri bilmek isterim. Evet ben size katılıyorum. Gerçekten